Yaş aldıkça götürdüm mutluluğumu seneler Herkeste maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar, atar atar ve elde kalanlar vedanar Ben hala peşindeyim, sahbettemiz duyguların, duyguların Bölük katlı çıkarken kuşkularım Eskile fark var sevgiden sevgidenle aşktan bir fayda gördüm Artık alamam seni alttan ya kalkan acılarımı Taşettim gökten ellere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüzdüğüm ya kara değil Masallar söylenecek Annemler sordukça Gökyüzüm piridir ciğerlerin doldukça İçine doğdum bu kapkara Düzenin içime doğdu yalanlarım Güzelim kadehi doldur bu gece Keyfim varken solamadım Siz Sizde siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Doğduğumu sandım günlerde ben ölmüşüm. Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim Geri yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim Geri yaşatırım seni dün gibi Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Burnumda keşke bunu hiç bilmeseydim Seni gördüğüm o sokak var ya O sokaktan hiç geçmeseydim Aaa keşke seni hiç sevmeseydim İnsan diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata bendeydi yine. herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü alamadım berrak bir güzelliğin vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün ihanet edenlerde sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet. Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki ki seni unuttum sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum kendimden az etmiyorum Ben ki seni unuttum sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin seni Sokaktan hiç geçmeseydim, Ah, keşke seni izlemeseydim.